İman olmayınca bir vücutta o vücut karanlık bir şatoya benzer bir eve. Ne penceresinden nur çıkar ne kapısından nur girer. İçerisi şeytan eve olmuştur. İçerisi kinle, gayızlan, gadaplan, hasetle, ucupla, hubumalle, mal dolmuştur. Hub i̇ntikam, intikam, intikam diye bağırır. Makbur bir kat değildir. Şeytan oturmuştur oraya. İmansız kalbin içerisinde kin, adalet, efendim gadap. Her türlü fenalık vardır, iman girdi mi, işime gir yeşil. Ya Rabbi kalbimizden bizim senin sevmediğin sıfatları çıkar. Nazar ı ilahi olan kalpler bizim kalplerimizi ithal bizim Bizi birbirimize seviştir, tanıştır, birbirimize hak ve hukura irade eden kullardan eyle. suretimizi insan kıldığın günümüzde batılımızı insan eyle Ya Rabbi. İnsanlığa cümlemizi hadim ile, Hedeflerimizin gönderin, nur-u Kur'an ile münevver kıl. Dini devlet, vatana millet uğruna çalışanları iki cihanda aziz eyle.